Peki ama niye evlendin öyleyse diye atıldı Ketrin. Zorlamadılar ya seni. Mirtil düşündü. Kibar bir insan sandım ondan evlendim dedi sonunda. Adam evladı sandımdı ben onu. Soysuzun biriymiş meğer. Bir ara deli gibi Aşıkton ona dedi Ketrin. Ben mi aşıkmışım diye inanmazlıkla haykırdı Mirtil. Nereden çıkardın ona aşık olduğumu? Şurada oturan adama ne kadar aşıksam ona da o kadar aşıktım bilesin. Birden beni gösteriverdi. Herkes kınamalı kınamalı baktı yüzüme. Ben de ağzımı ezip büzerek bir günahım olmadığını anlatmaya çalıştım. Aşık olduysam nikahlandığımız sıraydı o kadar. Ne mal olduğunu hemen anladım. Nikah için bir arkadaşının güveyliğine ödünç almış. Hiçbir şey de söyleyemedi bana. Derken bir gün çıka geldi, bizimki yoktu evde. ''Aa, demek sizin bu elbise dedim. İlk sizden işitiyorum bunu.'' Tutuşturdum elbiselere eline, kapandım yatağa. Ağla, ağla, ağla, akşama kadar uludum, durdum. ''Ayrılması lazım kızım bu heriften.'' diye özetledi Ketrin. On bir yıldır o garajın üstünde yaşıyorlar. Toma ya kadar da bir erkek köpeğe dahi bakmamıştır. Viski şişesi ikinci bu oda halkının elinden düşmez oldu. Ben içmeden de sarhoşum diyen ketrin hariç. Tom kapıcıya telefon etti. Her biri bir yemeğe bedel, ünlü bir takım sandviçler getirtti. Çıkayım dışarı o tatlı alaca karanlık içinde doğuya parka doğru bir yürüyeyim istedim. Ama ne zaman kalkmaya davrandıysam her seferinde oturduğum koltuğa iplerle bağlıymışım gibi beni yerime çekip oturtan gürültülü, yırtıcı bir takım tartışmalara bulaştım. Yine de şehrin üstüne açılan sarı pencere, dizimiz, kararan sokaklarda dolaşan rastgele meraklıya insanın ne mene gizli bir varlık olduğunu büsbütün hatırlatıyordu herhalde. Adeta gözlerimle görüyordum onu. Nasıl merak içinde, yukarı bizim camlara baktığını. Hem içeride hem dışarıdaydım. Hayatın tükenmez çeşitliliği karşısında yarı hayranlık, yarı tiksinti içindeydim. Mirtle iskemlesini yanıma çekti. Birden sıcak nefesi Tom'la ilk karşılaşmasının hikayesini kulağıma üfürmeye başladı. Trende her daim en son tutulan karşılıklı iki koltukta oturuyorduk. Kız kardeşime gece yatısına gidiyordum. New York'a. Üstünde smokin, ayağında rugan pabuçlar vardı. Gözlerimi alamıyordum ondan. Ama bana baktıkça başının üstündeki reklama gözüm takılmış gibi yapıyordum. İstasyona indiğimizde yanım sıraydı. Beyaz gömleğinin göğsünü sıkıca koluma dayadı. Ben de polis çağıracağım dedim ama yalancıktan öyle söylediğimi anlamıştı. Birlikte bir taksiye bindiğimizde öyle heyecanlıydım ki metroya değil taksiye bindiğimin bile farkında değildim. Boyna kendi kendime insan bir kere gelir dünyaya bir kere deyip duruyordum. Mrs. Mackie'ye döndü. O da yapmacık bir kahkahayla çın çın öttü. Cicim diye seslendi. Bir iki kere daha giyeyim sana vereceğim bu robu. Nasıl olsa yarın bir yenisini alıyorum. ''Yalnız unutmayayım da yarın yapacağım işlerin bir listesini çıkarayım bari.'' ''Masaj, sonra saçlarımı yaptıracağım. Köpeğe bir tasma lazım. O yaylı kül tabakları var ya, bir tane de onlardan alacağım.'' ''Annemin mezarı içinde beyaz ipek fiyonklu bir çelenk. Bütün yaz dayanır.'' ''Bir liste yapmak şart. Unutacağım sonra ne alacağımı.'' ''Saat dokuzda az sonra bir daha baktım saatime. On olmuş.'' Mister Mackie iş adamları fotoğraf çektirirken yaparlara öyle işte yumruklarını iki bacağının arasına kenetlemiş sandalyenin üzerinde uyuyordu. Mendilimi çıkarıp ilk rastlaştığımızdan beri beni tedirgin eden elmacık kemiğinin üstündeki o sabun kurusunu sildim. Köpek cigaru dumanları içinde kör kör bakarak masanın üstünde oturuyor, arada bir hafiften inliyordu. Millet görünüyor, kayboluyor, bir yerlere gitmeyi kararlaştırıyor, birbirini kaybediyor, sonra üç adım ötede buluyorlardı birbirlerini. Gece yarısına doğru Tom Bakın'la Mrs. Wilson karşı karşıya dikilmişler, Mrs. Wilson'ın Daisy'nin adına anmaya hakkı olup olmadığını avaz avaz tartışıyorlardı. Daisy, Daisy, Daisy diye haykırdı Mrs. Wilson. İnadına söyleyeceğim, Daisy, Daisy. Tom şöyle bir döndü. Elinin tersiyle kadının burnunu kırıverdi. Ardından banyonun taşlarında kanlı havlular. Tom'u azarlayan kadınların sesleri ve bütün bu patırtının içinde kulakları tırmalayan sürekli bir feryat. Mr. Mackie gürültüye uyandı. Uyku sersemi kapıya doğru yürüdü. Yarı yolda döndü, olup bitenlere bir baktı. Karısıyla Catherine tıkış tıkış döşemelerin arasında sargı, ilaç koşuştururken ikide bir tökezleniyorlar, bir yandan Tom'u azarlıyor, bir yandan da divanın üstüne oturmuş, burnundan şakır şakır kan boşanan, O arada da Versalles sahneleriyle bezeli kumaş kaplamanın üstüne Şehir Dedikodusu adlı dergiyi sermeye çabalaşan içler acısı varlığı avutmaya çalışıyorlardı. Derken Mr. Mackie döndü, yürüdü, çıktı kapıdan. Ben de şapkamı alıp ardından yürüdüm. Bir gün yemeğe gelin dedi asansörle gacır gucur aşağı inerken. Nereye, neresi olursa? Manivela'dan çeksene elini diye terslendi asansörcü çocuk. Afedersin dedi Mr. Mackie bozuntuya vermeden. Dokunduğumu farkında değildim. Memnuniyetle diye rıza gösterdim. Gelirim bir gün. Yatağının yanında duruyordum. O çarşaflarının altına girmiş don gömlek oturuyordu. Elinde kocaman bir albüm. Güzelle yaban, yalnızlık. Bakkalın kocamış atı, Brooklyn Köprüsü. Az sonra Pensilvanya istasyonunun o soğuk alt katında uzanmış, uykuyla uyanıklık arasında, tribün gazetesine alık alık bakıyor, dört trenini bekliyordum. Yaz geceleri boyunca komşumun evinden gelen çalgı sesleri dinmek bilmedi. Çimenliklerinde erkekler, kızlar, fısıltılar şampanya kadehleri ve yıldızlar arasında pervaneler gibi uçuştular. Öğleden sonraları suların en kaba zamanı misafirlerinin salın kulesinden denize atlayışlarını ya da kızgın kumlar üzerinde güneşlenişlerini seyrederdim. Bir yanda da su kızaklarını köpük çağlayanları üstünden atlatan iki deniz motoru boğazın sularını biçerdi. Hafta sonlarında Rol Söz marka otomobili dolmuşluk eder, sabahın dokuzundan gece yarılarından sonraya kadar şehirden eve, evden şehre adam taşır, kaptı kaçtısı bütün trenlere karşıcı çıkmak için hamarat sarı bir tahta kurusu gibi ortada seyirtirdi. Pazartesi günleri sekiz uçak, yanlarında da fazladan bir bahçıvan, Bir gece önceki hasarı onarmak için ellerinde paspaslar, fırçalar, çekiçler, bahçe makasları bütün gün didinirlerdi. Her cuma New York'ta bir manavdan 5 koca sandık limon, portakal gelir. Pazartesileri de bu limonlarla portakallar posa yarımlarından bir ehram halinde arka kapıdan çıkarılırdı. Mutfakta kahyanın ufacık bir düğmeye 200 defa basmasıyla 200 portakalın suyunu yarım saat içinde çıkarıveren bir araç vardı. En azından 15 günde bir yanlarında 200 metre yelken bezi ve Gatsby'nin koskoca bahçesini bir noel ağacına çevirmeye yetecek sayıda renkli ampul, sofracılar gelirdi. Göz alıcı çerezlerle donatılmış büfelerde baharlı jambonlar, Dama örnekli salatalar, domuz biçimi pastalar, derisi altına kesmiş hindilerle sırt sırta boy gösterirdi. Asıl büyük salona parmaklıkları sahici pirinçten bir bar kurulmuş, raflarına cin, konyak, likör şişeleri dizilmişti. Adı sana çoktan unutulmuş çeşitler, bu yüzden de kadın misafirlerin çoğu hangi birini içeceklerini bilemezlerdi. Saat 7’de orkestra görünürdü. Öyle teneke caz değil. Oboğaları, trombonları, saksafonları, biyolaları, kornetleri, flütleri, davulları, trampetleri tamam dört başı mamur bir takım. Yüzmeden dönmüştür artık herkes, yukarıda giyiniyorlardır. New York'tan gelen arabalar beş sıra dizilmiştir yol ağzına. ''Salonlar, sofalar, taraçalar, alacalı renklerle, yeni biçim topuzlanan acayip saç tuvaletleriyle, Castle'ın bile düşünde görmediği şallarla rüküşleşir. Bar, veryansın etmiştir. Ortada dolaşan kokteyl tepsileri bahçeye taşmış, hava, kahkaha ve yarenlik sesleriyle cıvıl cıvıl. Rastgele kinayeler... Takdimler unutulmuş, birbirinin adını bile bilmeyen kadınlar muhabbeti kaynatmıştır.